Selamünaleyküm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, hayırla geldiniz, hayırlar getirdiniz. Ee, herkes için Siyer programımızın 20. bölümüyle sizlerin huzurundayız. Hocam da bizlerle beraber hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Elhamdülillah. Hocam? Elhamdülillah. Allah, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar hatırlayacaksınız bizler Bedir gecesine dair yaptığımız bir hazırlığın benzerini Kadir Gecesi içinde yaptığımızı duyurmuştuk ekip olarak. Şimdi onunla ilgili kısa bir aydınlatıcı bilgi vereyim sizlere. Hani hatim, hatim gönderelim istiyorsunuz. Salavat Şerifeniz var ondan sonra hani bileyim Yasin-i Şerif'ler var okuduğunuz. Şimdi arkadaşlar size bizim internet sitemizi bekirdeveli.com'u gösteriyor. Bu benim internet sitem www.bekirdeveli.com yazdığınızda bu sayfayla karşılaşıyorsunuz ve hemen sol omzumda görüyorsunuz. Herkes için Siyer, Kadir Gecesi, Hatim Formu diye bir bölüm var. Link koy. Oraya. oraya tıkladığınızda karşınıza bu şekilde bir form gelecek dostlar. Bu formun üzerinde isminiz, e-mail adresiniz, hatim okumuşsanız kaç adet sadece onu giriyorsunuz, Yasin-i kaç adet, Fetih Suresi ise kaç adet, Mülk Suresi, ondan sonra Nebe Suresi, İhlas-ı Şerif, Kelimeyi i Tevhid, Salavat-ı ne okuduysanız buraya o rakamları yazıyorsanız yazıyorsunuz bayağı 2 hatim 3 yasin vesaire ne okuduysanız işte yazıp form olarak gönder dediğinizde o bilgi bizim e, bilgi bankamıza düşüyor ve orada otomatik olarak bunlar toplanıyor. İnşallah Kadir Gecesi de elimizde net güzel titiz hazırlanmış net bir sayı olacak. Allah nasip ederse eğer okuduğunuz hatimler varsa lütfen onları bize bekirdevel.com sitesine göndererek bu formu doldurarak basit bir şekilde gönderebilirsiniz. Bu duyuru yapmış olayım. Programın sonunda yeniden duyuracağım ki şu an arkadaşların tamamı gelmedi. Artık alıştık biz 16-17 bin izleyici, 8 bini görünce diyoruz ki daha yarısı burada değil e, Rabbim bereketlendirsin inşallah Amin. bizden değil. E, diyor yani Rabbimizin fazlından onun keremi inşallah. E, bugün yine dünkü gibi çok yoğun bir gündemimiz var e, hocam. İnşallah. i̇nşallah zaman içinde zaman yaratan Allah bize de yetiştirecektir güzel hakkını vereverek evet. vere inşallah. Dilimizin bağını çözerek inşallah. inşallah. Şimdi dün birazcık şeyden bahsettiniz mübarek Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü dediniz. Ellerinizi böyle yaptınız bir seviye bir skala gösterdiniz. Hı hı. Ve biz biliyoruz ki Ramazan'ın son 10 gününde e, itikaf fımız var var idi diyeyim yani hı hı. bunu hep camilerde yapıyordu insanlar gidiyorlar orada itikafa giriyorlardı ama biz biliyoruz ki camilerin kapalı olması buna engel değil hanelerimizde de bunu yapabiliriz buna dair bir şeyler söylemek isterseniz belki diye düşündük Eğer buna dair bir açıklama yaparsanız ondan sonra konuya Eyvallah. geçelim inşallah. İtikaf Ramazan'ın en önemli sünnetlerinden bir tanesi tabi sünnet deyince hemen aklımıza şöyle bir şey gelmemeli yani sünnetse işte yapsak da olur, yapmasak da olur öyle değil. Bazı evet. şeyler var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında çok farklı bir biçimde yer ediniyor. Mesela Efendimiz itikafa o kadar önem veriyor ki bir yıl yapmasa Diğer yıl onun da telafisini yapıyor tabiri caizse kazasını yapıyor işte Bedir'e geldi mesela ilk senede o itikafa girememişti sallallahu aleyhi ve sellem ama diğer sene hemen onu telafi edecek bir adım attı. Yine hicretin 8. yılı yine Ramazan'da Mekke'nin fethi için gelecek yine aynısını yapacak hem de son Ramazan'ında 20 gün yaparak bu işin ehemmiyetini ortaya koymuş olacak. Aslında itikaf dediğimiz ibadetin şöyle bir manası mesajı var. Hira'yı yeniden yaşamaktır itikaf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da bir şeyler yaşadı, derslerde gördük. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hira'da yaşadığı o varlık sancısını, hı hı. o kendi iç dünyasına dönmesini, bu manada bazı şeyleri tamir etmesini ki bize göstermek için hı hı. bu manada adımlar atıyor. Allah Resulü sallallahu ve bunu yaptı. E biz eğer camilerimiz açık olsaydı erkekler cami ya da cami hükmünde mescit hükmünde olan yerlerde yapacaktık. Hanımlarımız zaten evlerde yapıyorlardı ama şu anda erkek ka kadın hepimiz evlerdeyiz, evlerde yapabiliriz. Hı hı. Evimizin bir odasını itikaf odası olarak edinebiliriz ve orada mümkün mertebe itikafın zaten en önemli meselesi odur biraz dünyadan çekilmek. Dünyevi anlamda her şeyden biraz uzaklaşıp Allah'la irtibatımızı güçlendirecek adımlar atmak. Bunu yaparken de öncesinde aslında kendimizle yüzleşmek. Kendimizle yüzleşmenin adıdır işte insanın nefsini tanıması. Hı hı. O önemli beyanda olduğu gibi men arefe nefse fakat arafe Rabb'e kim nefsini hakkıyla tanırsa Rabbini de tanır. Şimdi biz o tanıma sürecine girebilmemiz için bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Hı hı. Bunun içinde en güzel imkan Ramazan'dır. Hı hı. Son 10 gündür aslında Allah Resulü de bunu yaptı hı hı. ama son bir gün bile yapılmasında ya da o 10 gün içerisindeki herhangi bir gün içerisinde yapılmasında da bir mahsur yok. Bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur hatta bir iki saat bile olsa yine olur. Diye bir hadis Aynen işte orada bir zaten ölçü or odur Hı -hı. yani mesela bugünkü karşılığı 24 saattir Hı -hı. işte akşam başladı bir dahaki akşam vaktine Hı -hı. kadar. Hı -hı. Neticede evlerdeyiz hele sokağa çıkma yasağı falan olduğu zaman süreçlerinde yine öyle mümkün mertebe böyle bir imkan varken bu itikaf meselesini bir tecrübe etmekte yaşamakta gerçekten fayda var. Bir çekilmek gerekiyor hı hı. böyle çekildikten sonra da hayatı bir gözden geçirmek gerekiyor. Kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Zafiyetleriyle, kabiliyetleriyle insanın kendisini tanıması gerekiyor. Ondan sonra da zaten hayat devam edecek. O hayatı o yüzleşmeden aldığı kazanımla devam ettirmesi İnşallah. gerekiyor. İnşallah kardeşlerimiz bu Hira tecrübesine, Hira yaşama adına bir imkan olan, kafa hı hı. bu noktada bir önem vermelerinde faydalar inşallah. Modern dünyanın kendi iç yolculuğuna çıkması diyorlar yani. Evet. <gülüyor> Biz buna tefekkür etmek diyoruz. Aynı. İnşallah tefekkürle değerlendiririz. Maşallah. Hocam şimdi Hicret'in 5. yılındayız. Evet. Yine çok hareketli, çokça hadisenin olduğu bir bir yıl ve belki en önemli hadise de Müstali kolları gazvesi. Aynen. Fakat biliyoruz ki Uhud'da bir şekilde e, katılmayan bir şekilde fitneye sebep olup geri çekilen münafıklar bu Mustarikoğulları gazvesine katılıyorlar. Hı hı. Bunun detaylarını da bize anlatabilir misiniz? Ona niye katıldılar ona katılmadılar ve Mustarikoğulları gazvesine niye ihtiyaç duyuyorlar? Eyvallah. Oldu. Şimdi münafık nasıl bir tip? Menfaatin neredeyse orada hemen yer alan bir tip. Münafık nasıl bir tip? Riski olan işlere bulaşmayan bir tip. Hı hı. Münafık nasıl bir tip? orada eğer bir menfaat elde edebilecekse her kalıba girip o menfaati kendi lehine çevirme adına gayret içerisinde olan bir tip münafık zaten işte iki yüzlü üç yüzlü dört yüzlü ne derseniz deyin kalıptan kalıba giren bir şey onun dini imanı her şeyi elde edeceği menfaat. Uhud'da bir risk gördüler onun için yarı yolda döndüler ve zaten dertleri de Allah Resulü sallallahu ve sahabeyi bir biçimde sıkıntıya sokmaktı. Fırsat orada ellerine geçti ama iş geldi Mustalikoğulları gazvesine Hadi Serat ve Senem Efendimiz çıkacak oraya. Güçlü bir ordu var zaten. Hı hı. İslam inanılmaz derecede o noktada bazı şeyleri hı hı. o yapmış. Gördük işte dünkü derste. Nadroğulları Yahudilerin de işte söküp atmışlar. Bu noktada belli bir şey var. Gidilen kabilede zengin bir kabile. Elde edilebilecek ganimet de fazla. Niye oraya gidiyoruz hocam biz? Mustali yani. Ona ne ona ona ha. geleceğim. Zaten onun sebebini hı hı. söyleyeceğim ama onlar bunları bildikleri için ne yapıyorlar? İşte buradan bir şeyler çıkacak elden. Hmm. Peki bunu onlar biliyor da Allah Resulü bilmiyor evet. mu? Mesele o aslında. Efendimiz niye onları götürüyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz risk hesabı yapıyor tabir caiz ise. Kendileriyle beraber gelmeleri de risk, Medine'de kalmaları da risk. Ama Medine'de kalmaları daha büyük bir risk ve hicri beşten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz götürüyor. Kendisiyle beraber gözümün önünde olsunlar diyor. Hele münafıkların lideri olan Selim. İbni Selül işte onu hiç ayırmıyor gözünün önünden. Her gittiği yerde fitne oluşturmuş olmasına rağmen ve öyle büyük bir risk taşımasına rağmen ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyor ki onu neticede Medine'de bırakmak da orada sıkıntı hmm. oluşturacak kendisinin yanında olması o riski biraz daha indiriyor. İbnü i Sölül aleyhisselam efendimizin onun hakkındaki münafık olduğuna dair görüşünün farkında mı değil farkında mi? Farkında olmaz mı? Tabii ki şimdi özellikle bu hadiseden sonra hmm. artık nifakı i̇yice, iyice ortaya çıkmış oluyor. Peki mesele şu mesela niye aleyhissalatü vesselam efendimiz ortadan kaldırmıyor? Yani bir devlet var ortada evet. ve bir sürü fitne hı hı. yayıyor ki şimdi göreceğiz mesela bu hadise en önemli meselelerden bir tanesi. Şöyle bir şey var Bekir kardeşim bu münafıklar öyle bir yapıları var ki topluma kendilerini çok farklı bir biçimde anlatıyorlar. Hı. Mesela siz Medine'nin dışından gelmiş birisi olsanız o anda Medine'ye girmiş olsanız Mescid-i Nebevi'ye girseniz onun bir yeri vardı dün söyledik orada bu İbn Selülü dinleseniz tanımasanız bu adamı o adamı Medine'de Peygamber aşığı biri zannedersiniz o derece o derece yani. inanılmaz bir hitabet var ve bunu çok iyi pazarlıyor ve elinin altındaki adamları da etkiliyor yani asla burada mesela İslam'ın aleyhine bir şey yapalım şu bu falan filan değil İslam için bir şeyler yapalım diyor hı hı. ve insanları böyle kandırıyor özellikle kendi ailesini kendi kabilesini bu manada bir etki altına alıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Selül için değil o kandırdığı adamlar için katlanıyor münafıklara hı hı. çünkü onu öldürdüğünde ona ceza verdiğinde o adamları tamamen kaybedecek onun için ve vesselam Efendimiz katlanıyor ki ona o adamları kazansın ve zaten de bu olaydan sonra aslında ip kopuyor mesela şimdi olayın detaylarını anlatacağız Hazreti Ömer gelecek celalli biçimde ya Rasulallah herhalde izin vereceksin ya bu adamın yaptıklarına karşı bir ceza verelim uçuralım kafasını olsun bitsin diyor Efendimiz diyor ki hayır diyor ne zaman ki olay farklı bir noktaya geliyor Biraz sonra dediğim gibi detaylarını hmm. göreceğiz. İbni Selül'ün yüzündeki perde sıyrılıyor asıl kimlik ortaya hmm. çıkıyor. Allah Resulü'nün öldürmeye gerek kalmıyor artık. Kendi kabilesi kınamaya başlıyor. Ondan sonra da Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah ne yaparsan yap yaptığın her iş benim söylediğimden ve benim yaptığımdan daha hayırlı. Allah Resulü'nün orada isabet kaydettiğini Hazreti Ömer ikrar ediyor. Onun için münafıklara katlanma meselesini doğru anlarsak Efendimizin o nifak çeteleriyle nasıl bir mücadele gürüttüğünü iyice anlamamız gerekiyor. Efendimizin karşısında da üç cephe vardı bizim karşımızda da üç cephe var. Küfür cephesi, nifak cephesi, cehalet cephesi. Bu üç cepheye karşı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aynı karşılıkları vermedi. Aynı mücadeleyi vermedi. Hepsiyle ayrı bir strateji. Hepsiyle ayrı. Biz de buradan bunu öğrenmek durumundayız. Cehalet cephesine verilecek mücadele merhamet üzerinedir. Nifak cephesine verilecek mücadele tedbir üzerinedir küfür cephesine verilecek mücadele strateji üzerinedir. Hmm. Allah Resulü bunu yapıyor ve yaptığı o işlerin hepsinde de isabet kaydediyor. Biz mesela Siyer'i bu çerçeveden okumaya çalışıyorduk işte eğer bugünün dünyasında da biz kendimize bu manada bazı şeyleri taşıyacaksak bilelim ki karşımızda 3 cephe halen en canlı bir biçimde duruyor, duruyor ama hepsine aynı şey verilmiyor hepsine ayrı ayrı bu manada Allah Resulü'nün yaptıkları var biz de buradan alacaklarımızı almak durumundayız. Evet. Şimdi gelelim Mustalikoğulları gazvesine. Beşinci yıl aleyhissalatü vesselam efendimizin istihbarat ağı bu sefer genişlemiş her taraftan haberler geliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Gelen haberlerden bir tanesi de Mustalikoğulları bir hazırlık aşamasında Medine'ye saldıracaklar. Evet. Kabile güçlü bir kabile askerleri de var zengin bir kabile. Onlar da diyorlar ki yarın öbür gün Muhammed'in gücü büyüyünce gelip bize kadar da ulaşacak en iyisi o gelmeden biz gidelim. Zaten o oğulları biraz sonra da göreceğiz. 96 mil uzaklığında Medine yaklaşık işte 160 kilometre civarında bir yer oradan Kervanların da geçip geldiği bir yer olduğu için kendilerinden endişeleniyorlar. Kabilenin lideri Haris İbni Ebi Dırar bu zat hazırlıklara girişmiş bir fırsatını bulup Medine'ye bir ordu gönderecek. Hı hı. Allah Resulü bundan haberdar olunca burayı da İbni Husayb el Eslemi'yi çağırıyor. Diyor ki burayı da sen o kabileyi tanıyorsun bir git bakalım bu olay doğru mu değil mi? Ya Resulallah gidersem oraya ben kendimi Müslüman olarak göstermesem bana cevaz var mı diyor. Çünkü beni senin adamın bilse adam kendini yani. kapatacak. Ben ondan tam anlamıyla rapor almak istiyorum yani gerçekten gözlemlemek istiyorum böyle bir şey var mı yok mu? Efendimiz diyor ki tamam diyor gidiyor oraya yanaşıyor işte Harise kendisini onun dostu gibi takdim ediyor bazı ticari şeyleri de kullanarak adam açıyor kendisini evet hazırlık var bir fırsatını bulduğunda Medine'ye sefer düzenleyecek öyle mi geliyor bu bilgi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz hadi diyor hazırlığa girişiyorlar 700 kişi 700 kişiyle Mureis kuyusunun sularının olduğu yer suyuyla da meşhur olduğu için hı hı. öyle de anılıyor. Oraya doğru yola çıkıyorlar. Görelim orayı haritada. Görelim hocam inşallah. Mesela nereye düzenlendiğine dair Mekke'ye doğru bakın geliyor. Hı. Medine ki taraftan. O bayağı da yol var. Tabii hocam. 160 kilometre az bir yol değil. Hı hı. Dolayısıyla bayağı bir sefer zorlu bir sefer aslında yol güzergahı itibariyle ama oradaki askeri seferden daha büyük hadiseler oluşuyor aslında bu seferde. Hı. Geliyor Müslümanlar konaklıyorlar müreysi kuyusunun başında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ciddi bir askeri bir şey yapıyor orada operasyon. Karşı tarafa bir gözdağı falan veriliyor onların işte adamları falan tutuklanıyor olaylar baya bir geniş. Hı hı. Artık Haris bakıyor ki yapabilecek hiçbir şey yok ve çatışma başlıyor, çok değil az bir zaman sonra Müslümanlar galip geliyor, 500-600 tane esir alıyorlar. Kabilenin en hmm. ileri gelenleri ki esirlerden bir tanesi de kocası öldürülmüş olan Cüveyriye validemizdir. Hmm. Bir sürü de deve, koyun işte keçi alınıyor. 2000 tane deveden bahsediliyor. 5000 tane koyundan çok bahsediliyor. Çok ciddi bir rakam ve bu inanılmaz derecede Müslümanların tabi hoşuna gidiyor münafıklar da ellerini sıvıştırıyorlar ama münafıkların başka oyunları da var. İbni Selül içi içini yiyor ben ne yapsam da bir fitne ateşi yaksam diyor. Allah ona bu gazve sırasında iki tane fitne ateşini yakma imkanı veriyor. Allah'tır o imkanı veren o fitne <gülüyor> ateşin arkasından çok büyük hayırlar gelecek. <gülüyor> O ateşlerden bir tanesi şu bir su kuyusu var su kuyusundan sırayla herkes suyunu çekiyor. O anda Cahcah İbni Mesud muhacir, Sinan İbni Weber ensar aynı kuyudan su çekerlerken bir tartışma oluşuyor orada benimdi sıra senindi kuyu şey ko kova benimdi senindi tartışma büyüyor biraz daha alevlenince Muhacir olan işte Cahca yetişin ey muhacir topluluğu diyor, diğeri de yetişin ey ensar topluluğu diyor. Ensar muhacir o kardeşlik destanı Allah. yazan o insanlar bir anda karşı karşıya geliyorlar. İbni Selül fırsat bu fırsat diyor öyle bir ateşi ben daha da alevlendirmeliyim diyerek olayı karıştırmaya başlıyor. Yüz verdiniz diyor bu muhacirlere bak geldiler kendi şehrinizde siz onlara yer verdiniz yurt verdiniz ev verdiniz böyle böyle yaptılar orada çok kötü bir söz söylüyor o sözün Türkçedeki karşılığı şudur besle kargayı oysun gözünü onlar Arapça'da Hı. köpek diye söylüyorlar biz yine besle kargayı oysun gözünü diyelim siz böyle yaptınız diyorlar eğer dönersek Medine'ye aziz olanlar kendilerini kastediyor zelil olanları Müslümanları kastediyor sürüp çıkaracak artık bundan sonra onlara tahammül yok diyor ve kışkırtıyor olay böyle bir anda gerginleşiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haberdar oluyor Efendimiz geliyor oraya şöyle bir bakıyor Ensar ve Muhacire halen cahiliye davası öyle mi diyor halen çünkü bir ırkçılık meselesi var ortada asabiyet meselesi var ortada ve Allah Resulünün asla tahammül etmediği bir şey bu. Bu cahiliyeye ait bir şey size ait olmayan ya da Allah'ın size ikram ettiği bir şeyden dolayı üstünlük meselesi başladı mı? İslam'ın bu noktada tahammülü yok. İslam'ın peygamberi olan sallallahu aleyhi ve sellem'in de tahammülü yok. Çünkü o İslam'ın peygamberi canlarımız onun yoluna ruhuna kurban olsun. Cahiliye davası diye isimlendirdiği o ırkçılık ne dedi? Irkçılığa çağıran bizden değildir ırkçılık yolunda kavga veren bizden değildir, ırkçılık yolunda ölen bizden değildir dedi. Bizden değildir demenin ne anlama geldiğini yani. anlıyoruz değil mi? Yani İslam dairesinin dışındadır. Evet. Çünkü İslam bunu kabul etmez. Üstünlüğü takvada gören bir dinin mensuplarıyız. Bunu bir kere iyice anlamak durumundayız. Burada bir parantez açmamız lazım. Olaya tekrardan döneceğiz. Asabiyet dediğimizde, ırkçılık dediğimizde, yani bir üstünlük taslama dediğimizde meseleyi biraz biz dar düşünüyoruz. Sadece meseleyi kavmiyetçilik olarak anlıyoruz. O işin en önemli ayağı. Hı hı. Ama şöyle de bir asabiyet var Bekir kardeşim. Hem şerilik. Adam bir ildendir, bir inanılmaz derecede bir hemşericiliği var inanılmaz. İmtiyaz sağlıyor, İmtiyaz sağlıyor, diğerlerini sömürüyor, diğerlerinin hakkına tecavüz ediyor falanca yerden toprağım toprağım toprağım Biz sanki yerlisiyiz toprağı, diyor. toprağı olmuş Medine toprağı. İkide bir oradan buradan bir sürü şey yapıyor. Bu bir hemşerilik asabiyetidir. Yaş asabiyeti var. Kendisi mesela yaşlıysa gençleri küçümsüyor. Gençse Yaşları küçümsüyor görüyor muyuz yaşıyor muyuz bunları da evet. bunları da yaşıyoruz cinsiyet asabiyeti erkektir kadını kadındır erkeği beğenmiyor bu da bir asabiyettir hı hı. mensubiyet asabiyeti e işte girsin mesela diyelim bir partinin mensubu olsun bir tarikatın mensubu olsun bir işte cemaati mensubu olsun ya kendinden başka adam tanımıyor Kardeşim biz ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem defaatle bize dedi ki üstünlük takvadadır. Takvada üstünlük demek dindarlığı birine satmak demek değil ki evet. dindarlığın reklamı olmaz. Takva nedir biliyor musunuz? Sahabe öğretiyor bize. Gördüğün her mümini kendinden hayırlı zannetmendir bu. Böyle anladığımız zaman biz bu doğru anlarız bu dini. Aynen. Ve en sonuncusu da kavmiyet asabiyetidir ki ırk asabiyetidir. Peki burada şöyle bir soru gelebilir kardeşlerimizin aklına. Biz kendi milletimizi sevmemiz suç mu? Yani bir milletteniz Türk'üz, Türk Kürt'üz, Arabız, Çerkeziz. Sevsek kendi milletimizi, kendi toprağımızı sevsek, kendi şehrimizi sevsek, kendi ülkemizi sevsek hayır bunlar değil. Allah Resulü'ne bu soruluyor zaten hı hı. yani efendimiz bir yeri boş bırakmıyor. Hı hı. Sahabe sordu ya Resulallah kendi kavmimi sevmem midir ırkçılık? Allah Resulü hayır dedi. Kendi kavmini sevmen asla ırkçılık değil. Irkçılık odur ki senden olan birisi senden olmayan birisine zulüm ettiğinde sırf senden olduğu için onu görmemendir ya. ve sırf senden olduğu için o zulme arka çıkmandır mesele bu dolayısıyla böyle anlamak durumundayız ve bilmemiz gerekiyor ki bu tarz asabiyetlerin hepsi ayağımın altındadır diyor sallallahu aleyhi ve sellem onun ayağının altında olanı başımızın üzerine koyduğumuzda başımızı da onun ayağının altına koymuş oluruz hiç unutmayalım bunları çok doğru. bu çok önemli bir şey çünkü bu noktada ne yazık ki sıkıntımız var bakın orada Ensar ve Muhacir ufacık bir zafiyet gösterdi sıvazladı mı münafıklar ellerini evet. düştü mü bize fırsat dediler bugün biz de fırsat veriyoruz ehli küfre Ehli nifaka düşür, fırsat veriyoruz. Allah aşkına açalım bir tane dünya haritası elim önümüze mesela şöyle bir İslam coğrafyalarını önümüze bir serelim. Bakalım biz nerede kimlerle mücadele veriyoruz? Mısır'a bakıyorsun Sudan'la kavgalı, Somali'yle kavgalı işte ötekisi Libya'da şunla kavgalı ötekisi şurada bir başka biriyle kavgalı biz birbirimizi yiyoruz. Biz biz iç meselelerimizi veriyoruz ehli küfrün eline al kardeşim kaşı diyoruz o da kaşıyor. daha küçük planda ben onun arkasında namaz kılmam o ha, buraya gelmezsen tabii, oraya gitmem. onların meseleleri ve bizi bu manada bu hale getiriyorlar işte bunların hepsinden kurtulmamız lazım bize bunun dersini veriyor evet. ne yaptı biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz aslında yol gösteriyor bize kurban olduğumuz kalkın dedi kalkın öğle vakti hiç yapmayacağı bir şey kalkın dedi ve yürüttü kaç saat yürüttü neredeyse 5-6 saat yürüttü yürüttü yürüttü Efendimiz bir yere geldi tamam dedi istirahat ediyoruz istirahata çekildiler yorulmuşlar bir uyudular kalktılar ki hiç o noktada kalplerinde bir şey kalmamış tedaviyi gösterdim efendimiz tedavi şu boş kalırsan eğer Fitne. şeytanın oyuncağı olursun Boş kalırsan eğer hmm. münafığın ağzına sakız, sakız olursun. olursun, boş kalırsan eğer şeytan seni birbirine düşürecek imkanı bulur. Onun için mümin işte olur. Onun için mümin kıyamet kopsa bile elindeki hurma fidanını dikme adına gayret içerisinde olur. Allah Resulü bunu gösteriyor bize yorulmuşlar orada istirahat etmişler biraz kalktıktan sonra ordu harekete geçecek. Tam o anda Ayşe annemiz işte bir ihtiyaç için biraz ordunun dışına çıkıyor, dönüp geliyor. Ordu da o arada toparlanmış işte kalkıp hareket edecekler. Bakıyor ki kolyesi yok. O kolye Ayşe annemizin başına neler açmış neler. Ya. Ama oradaki o şer şer gibi gözüken aslında imtihan ne kadar büyük bir hayra vesile olmuş. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeye konu olan İf Kadisesi'ne İf geçiyoruz çünkü o da yani. o gazve esnasında olmuş aynen, bir hadise. Aynen. Bu gazve bambaşka bir gazve <gülüyor> zaten bu gazve sadece bazı şeylerin ortaya çıkabilmesi evet. için aslında nasıl bir şey söylesek ki anlaşılsın Bekir kardeşim kurban olarak seçiliyor bazı isimler. Evet. Yani sahabenin bir de öyle bir özelliği var kurban bir nesil. Bakın bir sürü isim andık şimdiye kadar daha bir sürü isim alacağız. Şu 6 tane isim bu kurbanlığı en üst düzeyde yaşıyorlar bugünkü anlatacağımız olaylarda. Hazreti Ayşe anamız, Safvan İbni Muattal Allah onların üzerinden bir sürü mesaj veriyor bize. Zeyd bin Harise, evet. Zeynep bin Ticaj, bu ikisinin üzerinden de bir sürü mesaj veriyor bize. Hı hı. Zeyd bin Erkam genç birisi ki hı hı. şimdi söyleyeceğiz ne ol olduğunu bir de Cüveyriye anamız. Altı tanesinin üzerinden bir sürü mesaj veriyor ve adeta kurban neslin o kurban isimleri olarak hatalar yapıyorlar o hataları bizim için büyük büyük büyük büyük mesajlara dönüşüyor. Hukuklar şekilleniyor onun üzerinden, mesajlar şekilleniyor onun üzerinden inanılmaz bir şey. Şimdi biz Ayşe annemizi orada görüyoruz. Ne yapmış gerdanlığı düşmüş hemen bakıyor ki gerdanlığı yok koşuyor tekrardan oraya ne de olsa ordu gitmez ben gelir yetişirim diyor gidiyor tabi arama marama biraz uzun sürüyor neyse buluyor dönüyor geliyor ama o gün hanımlar hevdeç denilen böyle kapalı sandığa benzer şeyler ki develerin üstüne konur hı hı. o içinde olduğu zannediliyor zaten anamız kendisi anlatıyor bu rivayeti bize uzunca e ben diyor o zaman daha gencim kilosuzum diyor zayıf olduğum için insanlar beni onun içinde zannetmişler koymuşlar oraya tamam herkes tamam yola çıkmış gitmişler geldim baktım ki ordu yok e ne yapacağım tek başıma dedim ki en azından burada durayım fark ederler zaten benim olmadığımı geri gelir beni alırlar. Hı. Orada dururken uykuya daldım. Uyumuşum ne kadar geçmişse aradan arkadan birisi geliyor o ordunun artçısı neden ona Allah Resulü öyle bir görev verdiğini de şimdi söyleyeceğiz o kim? Saffan İbni Muattal bir özellik nasıl değerlendirilir, bir kabiliyet, bir eksi gibi görünen şey Allah Resulü Aleyhisselatü <gülüyor> Vesselam tarafından nasıl bir artıya çevrilir değil evet, mi? Güzel, çok güzel bir, de. bir örnek evet. ve nerede şu anda Saffan İbni Muattal? Adıyaman Samsat'tan. Samsat. Selam, Selam, Selam olsun Adıyaman'daki Selam. kardeşlerimize o büyük bir nimet evet. orada onlar için inşallah o nimeti en güzel bir biçimde <gülüyor> ihya etmenin gayretini verirler. İnşallah. Niye Safvan İbni Muattal orada? Safvan İbni Muattal'ın inanılmaz derecede uykuya zafiyeti var. Allah Resulüne gel diyor ki ya Resulallah uyanamıyorum ben diyor. Efendimiz'e diyor ki tamam diyor yat diyor ne zaman uyanırsan arkamızı toplar gelirsin. Hastalık boyutunda yalnız bu bir evet. ihmal gibi algılanmasın. bir bir rahatsızlık olarak tebariz ediyor. Hatta bizim kabile hep öyle diyor. Evet. Yani bizim gerçekten kendi mensup olduğu kabilede böyle bir özellik Hı. var. Hı. Efendimiz de böyle bir terbiye yöntemine giriyor. Yani oradaki bir zafiyeti bir kabiliyete dönüştürüyor aslında ve inanılmaz bir artçılık yapıyor yani geriden evet. gelince toplayıp geliyor işte bakın ne kadar önemli bir şeye vesile evet. olacak. Bir karartı hissediyor Safan İbni Muattan yaklaşıyor, yaklaştıkça birisi olduğunu anlıyor biraz daha yaklaşıyor Ayşe annemiz olduğunu fark ediyor İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor bu kadar diyor bana baktı Sormadı da ne oldu ne bitti niye sen geri kaldın neden öyle çünkü gereksiz konuşmayı sevmez abi hı hı. anında devesini getirdi diyor Ayşe anamız, çöktürdü benim önüme kendisi de uzaklaştı ki ben rahat bineyim diye ben bindim deveye deveyi kaldırdı başladık yürümeye orduya yetişmeye gelene kadar ama biz gelene kadar o fitne başlamış kaynamış. fitne kaynamış. Zaten İbn-i Selül o biraz önce su kuyusunun başında olanlardan dolayı bir sürü söz söylemiş. O sözleri orada gencecik bir delikanlı Zeyd bin Erkam duymuş. Allah Resulüne söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye içinde götürüp getirmiş. Ya söyleyeyim demiş bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Gelmiş efendimize ulaştırmış aleyhissalatü vesselam efendimiz gencecik bir çocuk ya, hı hı. ey delikanlı demiş gerçekten bunları İbn Selül söyledi mi? Vallahi söyledi ya Resulallah senin bir düşmanlığın yok değil mi ona bir garazın yok yani iyice duydun değil mi bunları? Vallahi duydum ya Resulallah sen bunların hepsine hiçbir şey eklemeden çıkarmadan aynen duyduğunu söylüyor musun? Vallahi söylüyorum ya Resulallah diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Zeyt bin Erkam Allah Resulü'nün yandan çıkınca İbni Selül duyuyor ki Zeyt gitmiş bunları götürmüş. Hmm. Şimdi kendi kabilesinden 2-3 tane de böyle itibar sahipli adamı ayarlıyor Resulullah'ın huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor sen ufacık bir çocuğun sözüne mi inanacaksın? Şu Ensar'ın büyüklerinin sözüne mi inanacaksın? Bak Ensar'ın büyüklerinden falancası filancası ne diyor? Onlar da yemin içerek diyorlar ki vallahi İbni Selül öyle bir söz söylemedi. Allah Allah. Düştüm açığa Zeyd bin Erkam. Ben ne yaptım diyor ya. Ben ne yaptım? Ben bir faydam olsun diye bir şey yaptım. Ben yalancı şu anda yalancı konuma, yalancı düştüm. konuma düştüm. Açıyor ellerini. Allahım diyor. Sen biliyorsun. Hı. Ne için yaptığımı da biliyorsun. Ne olur indir vahyini de. Şu münafıkların şu Gerçek çevirdikleri filmleri ortaya çıksın, şu yaptıkları işlerden Allah Resulü de müminler de haberdar olsun. Zeyd bin Erkam'ın o duasıdır Kur'an'daki münafikun süresi. Hmm. O ayetler iniyor sonra tabi iniyor Allah Resulü çağırıyor gel diyor Zeyd gel. Şöyle kulağını tutuyor ne güzel kulakların var diyor senin hakkı duyan, hakkı işiten, hakkı konuşan bir gençsin. Allah indirdiği ayetlerle seni doğruladı. Onun için biz ne zaman Zeyd bin Erkam'ı ansak nasıl anlıyoruz? Allah tarafından doğrulayan, doğrulanan genç diye anlıyoruz. Bu Zeyd bin Erkam'ın hali bu. Ama Efendimiz yine bir şey söylemiyor. Şimdi döneceğiz Ayşe annemize ama bu bir bütünlük kaybolmasın diye. işte burada geliyor Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah ver bana müsaade öldüreyim onu. Efendimiz hayır diyor bir müddet sonra Abdullah İbni Übey İbni Selül onun tam ismi, oğlunun adı da Abdullah ama oğlu mümin oğlu tam bir mümin hiçbir şekilde babasıyla alakası yok geliyor Efendimizin yanına Ya Resulallah diyor babamın çevirdiği haltları biliyorum ben yaptıklarında biliyorum belki sen birine izin vereceksin babamı öldürsün diye ne olur Ya Resulallah bana izin ver ben öldüreyim eğer bir başkası öldürürse ben şundan korkuyorum şeytan belki de bana bu işi ağır gösterecek de hmm. o mümin kardeşime karşı yüreğimde bir kin oluşacak onun için ne olur bunu bana müsaade et Efendimiz hayır diyor Ömer'e de aynı şeyi söylemişti ben başkalarına Muhammed yakınlarını adamlarını öldürtüyor dedirtmem diyecek sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bakıyor ki efendimizin bu noktada şeyi yok tamam alıyor ama çıkıp gidiyor mümin ya Medine'ye yaklaştıklarında bir tepenin üstünde duruyor kılıcını çekiyor. Baba diyor ben senin neler söylediğini duydum diyor. Şimdi elimde kılıç ben burada senden bir cümle duymak istiyorum sen diyeceksin ki müminler azizdir Münafıklar ve kafirler de zelildir. Aziz olanlar Medine'de yer edinecek, zelil olanları da Allah daha da zelil edecek. Bu cümleyi söylemedikçe seni Medine'ye sokmam diyor. Hmm i̇bn Selül bakıyor ki çok kararlı söylemek zorunda kalıyor bu cümleyi öylece bırakıyor Abdullah. Allah Resulü bunu duyunca açıyor ellerini Ey Abdullah diyor sen ne güzel gençsin. Allah senin imanını hep böyle güzel kılsın diye ona dua ediyor. Böyle müminler Allah ölüden diri diriden öldüğü çıkarır. Ya, ya. Münafıkların reisi olabilir ama oğlu böyle bir mümin olabilir, iyi bir mümin olabilir ama o babası kafir olabilir münafık olabilir hiç bu noktada bu manada onlardan dolayı kimsenin suçu bir başkasına yüklenmez. Şimdi dönelim Ayşe anamıza saatler sonra dönüyorlar münafıklar ellerini sıvıştırıyor nasıl iki kişi geliyor saatlerdir yoklar Ayşe anamız bineğin üstünde işte Safvan İbni Muattalla devenin ipini tutmuş geliyor münafık öyledir ki onu hemen o iftirayı iftira açıklığıyla lanse etmez, farklı ambalajlarla yapar bunu. Ya size de tuhaf gelmiyor mu gibi Aa, falan böyle ince aynen, ince değil mi? ince ince hiç böyle olayı sanki pişmanmış gibi sanki üzülüyormuş gibi hmm. tam böyle işte münafıkça yani resmetmeye tasvir etmeye gerek var mı vah Ahşe'nin başına gelenler saatlerdir yoktu ya bu yapılabilir mi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberin hanımına yakışır mı bu bir şeyler söylemiyorlar ama ağızlarında bir sürü aslında dinlendiriyorlar dinlendiriyorlar yani. ve bu yayılıyor yayılıyor yayılıyor yayılıyor Allah Resulü sallallahu a.s'de duyuyor ordu dönüp geliyor Medine'ye olay bir olay daha var o teyemmüm olayı ona sonradan döneriz tamam. tekrardan. Geliyor ama fitna ateşi dönüyor inanılmaz bir fitna ateşi yanıyor şu anda Medine'de dört tane tavır çıkıyor Medine'de. Münafık tavrı, cahil Müslüman tavrı, sessiz Müslüman tavrı, olgun Müslüman tavrı hmm. dört tavır münafık tavrını gördük biraz önceki şekilde. Onlar böyle ağızlarında geveliye geveliye fitnenin daha çok yayılması sağlıyorlar. Cahil Müslüman tavrı ne acaba ya acaba olabilir mi deyip konuşmaya başlıyorlar sonuçta falan diye. Evet, evet. Algılar harekete geçiyor. Hı -hı. Bu cahil Müslümanların içerisine 3 isimde giriyor ne yazık ki yani 3 tane önemli isim onu da söylemek durumundayız artık. Cahil deyince bir kere anlayalım biz artık yani okuma yazma bilmeyen falan filan demiyoruz. Hı hı. Cahilin aslında karşılığı şu hakikati hakikatin şanına yakışır bir biçimde anlamayan demektir. Dolayısıyla o 3 isim de önemli isimler aslında. Hı hı. Kim mesela onlar? Hassan bin Sabit, peygamberin şairi. Bu işe karışıyor ne yazık ki. Mistah bin Usase Bedir ashabından bir sahabi bu işe karışıyor. Hamne bin caş Musab'ın hanımı Zeynep binti caş annemizin de Aha. kız kardeşi bu işe karışıyor. Ve bunlar daha olayın sonunda da iftira haddi uygulanıyor bunlara. Çünkü bunların üzerinden çok ibretvari şeyler olduğu için bu isimler söyleniyor. Biz de onun için zaten zikrettik sessiz Müslüman tavrı var ama bu da kınanıyor sessiz ya ben karışmayayım içine bulaşayım ne konuşayım Allah bu zümreyi de kınıyor neden çünkü olgun Müslüman tavrışıdır ayetler indiği anda onu söylüyor duydukları anda bu büyük bir iftiradır deyip tarafını belli edecek burada sessiz kalacak bir şey yok ya bir Müslümanın iffeti söz konusu yani de Allah Allah Rasulü'nün sıradan bir insan da değil Ayşe anamız gibi birisinin iffeti söz konusu onuru söz konusu şerefi söz konusu bir müminin iffeti onuru şerefi söz konusu olduğunda bir başka müminin sessiz kalması ona yakışmaz duyulduğu anda tepkişi olmalı bu büyük bir iftiradır hiç dinlememeli dinlememeli inanın Bekir kardeşim bakın gıybet eden ne kadar büyük bir suçludur değil mi? Gıybetin cezasını da biliyoruz Kur'an'da Hucura suresindeki karşılığını da biliyoruz. En az gıybet eden kadar gıybeti dinleyen de suçludur. Ya. Çünkü o gıybeti dinleyen olmasa bu işin piyasası olmaz. Gıybetçi en fazla kimi sever? kendisini iyi dinleyen. Bu çünkü bir arz talep meselesi. Arz talep mi? Sen, sen talep eden olduğu zaman Aa, arz oluyor aynen adam. O bu sever diyor hadi gel iki lafın aynen. belini kıralım diyor. Aa, Yeni işte. haber yok mu diyor. Sen talep ediyorsun adam da sana arz ediyor. Sana sunuyor. Evet. Hele bir de sen iştahlı iştahlı bakıyorsan şöyle biraz daha yahu dahası yok mu diyorsan bir de kurcalıyorsan tabii, tabii, böyle tabii, farklı tabii. bir şeyler ha, oldu bitti yani sen ha gıybet ettin ha gıybet dinledin fark etmez işte bunun üzerinden ayetler zaten bizi terbiye ediyor sahabeyi terbiye etti yani ben kaçırırsam ne olur bana hatırlatın ikinci bir ifki hadisesi yaşanıyor Medine'de ikinci ifki hadisesinde bir tane sahabe o şeye gelmiyor o, çünkü aldı mi? dersi aldı inanılmaz derecede aldı orada dersi Şimdi bu dört tane tavır aklımızda dursun. Mesela bu dört tane tavrın inanılmaz isimleri de var. Olgun Müslümanlar tavrının kim olduklarının da birkaç tanesini şimdi söyleyeceğim sadece. Ayşe anamız Allah kendisine ebeden razı olsun. İbn Abbas diyor ki dört tane kişiyi Allah ayetleriyle teskiye etti arındırdı. Dört tane kişi kim bunlar? Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Meryem Aleyhisselam, Ayşe Radıyallahu Anha. Dördüne de ayetler indi. Yusuf'un başına gelenleri biliyoruz. Hmm. Musa aleyhisselama bir sürü iftiralar attılar. Ayetler onları onu teski etti. Meryem, Meryem anamız koynu işte kucağında çocukla gelince neler neler söylediler. Ayetler onu da tezki etti. E Ayşe annemiz için de ayetler indi bir sürü onu da teski etti. O anamız için çok büyük bir imtihan. Ebu Bekir ailesi için çok büyük bir imtihan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için daha büyük bir imtihan. Evet. İmtihanların en ağırını yaşarıyor. Ya. Ya. Ya. Ama anamızın hiç haberi yok, olandan bitenden. Döner dönmez seferden hastalanıyor, evinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normalde Ayşe'si hastalansa etrafında dolaşır, Hümeyram der, Ayşe der, getirir götürür hiç ilgilenmiyor efendimiz. Ayşe anamız diyor ki ya Resulullah niye benimle ilgilenmiyor? Hiç bana sormuyor. Bazen geliyor odaya giriyor. Nasıl diyor Ayşe yanındakilere soruyor. Onlar da diyorlar hasta. Allah şifasını versin diye çıkıyor. Anamız bir şeyler var diyor ama tam olarak anlamıyor. Tam 20 gün. 20 gün bu halde ve 20 gün boyunca ateş yanıyor. Halen yanıyor. Daha 10 gün daha yanacak. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı az önceki saydığımız o dört tavrın içinde nasıl gruplamalıyız o zaman? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye öyle davranıyor? Şimdi Efendimiz inanmıyor Ayşe annemizin o tarz bir şey yaptığına Aman, ama, ama ne, ne yapacak ki? Ha. Ne söyle? mesela o anda şey yapsa karşı çıksa münafıklar diyecekler ki bak hanımı diye üstünü örttü. Hmm. Cezalandırsa birilerini yine fitne ateşi sönmeyecek. Ayşe'yi tezkiye etse kendiliğinden bak işte Muhammed bu meseleni kapattı diyecekler. Hı hı. Ne yapsa efendimizin yapabileceği bir şey yok. Bu işe tamamen ilahi irade müdahale etmeli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sabrediyor ama o asla aklından o manada bir şey geçmiyor zaten. Hı hı. O 20 günün sonunda Ayşe anamız dışarıya çıkıyor yanında Mistah bin Usase'nin de annesi var. Müstah bin Üsa, annesi üstündeki örtüye basıyor düşüyor. Kalkınca diyor Allah Müstah'ın burnunu yere sürtsün diyor. Ayşen şaşırıyor niye kendi oğluna hem de Bedir ashabından olan oğluna böyle bir beddua etti diyor. Biraz sonra bir daha düşüyor aynısını söylüyor. Bir daha düşüyor aynısını söyleyince ya diyor teyze yakınlıkları var sen nasıl kalkıp Mistah gibi birisine böyle bir şey söylüyorsun hmm. senin haberin yok diyor Mistah neler hmm. neler yaptı diyor başlıyor anlatmaya anlatınca Ayşe anamız bir olaydan haberdar oluyor ama kendinden geçiyor şaşırıp kalıyor ve başlıyor ağlamaya acaba diyor babamın annemin haberi var mıdır diyor bundan Ümmü Mistah diyor ki var ya Resulullah'ın onun da var diyor iyice Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı gönül koyuyor Ayşe anamız yani çok o manada anamızın dünyası farklı. Geliyor eve Resulullah yine gelip halini sorunca iyidir diyor yanındaki dönüp diyor ki Ayşe anamız Resulullah Ya Resulullah izin verirsen eğer annemin evine gitmek istiyorum efendimiz tamam diyor gidiyor annesinin evine. Ümmü Ruman annesi cennetlik bir kadın ya diyor siz nasıl bu meseleyi benden gizlersiniz diyor kızını o biraz teskin etmeye çalışıyor. Kızım diyor sen güzel bir kadınsın. Kocanın yanında itibarı olan birisisin. İftiracılar boş durmaz, iftira atmışlar. Allah seni teski edecektir diyor. Hazreti Ebu Bekir o anda evinin damında Kur'an okuyor o da iniyor o da aşağıda kızıyla konuşuyor ama evde müthiş bir matem havası var hı hı. ve aradan bir müddet geçtikten sonra Allah Resulü geliyor o eve. Geliyor Ayşe anamıza diyor ki Ayşe diyor eğer bu işi yapmışsan Allah'a tövbe et. Eğer yapmamışsan Allah seni zaten tezkiye edecektir. Ayşe anamız diyor ki ya Resulallah ben bu işi yapmadım Allah da şahit zaten ve ben biliyorum ki Rabbim bana bu noktada bir hayır kapısı açacak ben şimdi size ne desem Medine'dekileri de seni de bu noktada rahatlatamayacağım. Ben halimi Yusuf'un babasının haline benzetirim. Kendisi rivayeti bize söylerken Aa. diyor ki o anda üzüntüden Yakup'un ismini unuttum diyor. Hmm. Yusuf'un babasının haline benzetirim. O nasıl halini Allah'a havale etti? Ben de Allah'a havale ederim. Allah'tır bana sabrı cemil ihsan edecek olan ve bu işin neticesinde bir hayır kapısı açacak olan. Aleyhissalatü ve Efendimiz geliyor ve biraz sahabe ile istişare etmek istiyor olayı. Çünkü yatıştırmak istiyor Medine'deki durumu. Hı hı. Bir hutbe irad ediyor. O hutbede Efendimiz fitne ateşini söndürmeleri için bir talepte bulunuyor. O yine Hazreç evs arasındaki kavganın ne yazık ki alevlenmesine sebebiyet veriyor. <gülüyor> Efendimiz bakıyor ki olacak gibi değil hanesine çekiliyor. Birkaç isimle İstişare ediyor, Ali ile istişare ediyor mesela, Berire ile istişare ediyor, Ümmü istişare ediyor, Zeynep binti Caşi ile istişare ediyor, her birisi Allah Resulü'nü rahatlatacak bir şeyler söylüyor. Bir de Ömer ile istişare ediyor. Hazreti Ömer'in söylediği söz harika, bir mümin tavrı işte o olgun mümin tavrının ne olduğunu görüyoruz. Ya Rasulallah diyor hatırlıyor musun bir gün sen bize namaz kıldırıyordun ayağında da terliklerin vardı. Namazın bir yerinde terliklerini çıkardın, biz sen çıkardın diye biz de terliklerimizi çıkardık. Sonra namaz bitti sen döndün bize dedin ki niye çıkardınız terliklerimizi biz de dedi ki ya Rasulallah sen çıkardın biz onun için çıkardık. Sen de döndün bize dedin ki benim terliğimde necaset varmış. Cebrail geldi bana haber verdi. Onun için çıkardım. Sizin terliklerinizde böyle bir şey yok ki niye siz çıkarasınız? Hatırlıyorsun değil mi bu olayı ya Resulallah? Hatırlıyorum diyor. Ya Resulallah diyor eğer Cebrail senin terliğine bulaşmış ufacık bir necaset için geldiyse namusuna ulaşan bulaşan necaset içinde gelecektir ve Allah vahiy indirecek bu noktada senin gönlündeki o fırtınaları dindirecektir ve gerçekten de indiriyor. Efendimiz aşağınamızın yanında yine orada bir konuşmalar oluyor o anda ağırlık çöküyor efendimizin üzerine Nur suresinin 11. ayetinden 26. ayete kadar aslında başlangıçtaki o 11 ayette yine olayla alakalıdır ama Hı -hı. o anda direkt olayla <gülüyor> alakalı o ifk hadisesi ile alakadar olarak o ayetler nazil oluyor efendimiz vahiy hali kendisinden gittikten sonra tebessüm ediyor ayetleri orada okuyor Ebu Bekir'in evinde inanılmaz bir hava var. Ümmü Ruman diyor ki Ayşe anamıza, teşekkür etsene Resulullah'a. Niye Resulullah'a teşekkür edecekmişim diyor. Ayşe anneme bak bak bak. Ay Ayşe, Ayşece konuşuyor. Ya. Niye Resulullah'a teşekkür edecekmişim. Allah'tır beni, beni teskiye eden. Allah'tır o ayetleri gönderecek olan. Ben Rabbime şükrümü yaparım diyor ve orada yine bir şeyini tavrını bir koyuyor ki koyuyor, inanılmaz bir tavır evet. ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve de o tavrın doğru bir tavır olduğunun evet. altını imzalıyor zaten ve efendimiz o ayetleri okuduğu zaman Medine'de ateş sönüyor. Arkasından Münafıkun süresinden inen ayetlerle münafıkların bütün o o çevirdikleri oyunlar hepsi kendi aralarında yaptıkları konuşmalar ayetlere konu oluyor. O ayetler iniyor. Zeyd seviniyor, Ayşe anamız seviniyor, Ebu Bekir seviniyor tabii ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seviniyor. O olay onlarca meselenin aslında zihinlerde sahabenin tabii ki bizim eğer anlayabilirsek dünyamızda tam olarak nereye oturması gerektiği noktasında ders oluyor. Hı hı. Bir şey dedim ya unutturmayın diye bak o hadise şu. Yıllar sonra Maria anamız geliyor zaten Mısır'dan gelmiş Aha. Efendimiz onu avali denilen bir yerde orada bir ev tutuyor Hücre-i Saadet'in etrafında odalar olmadığı için aynen o iftirayı yayıyorlar münafıklar. Maria haşa işte bir risiyle yatıp kalkıyor diye bir sahabi inanmıyor buna çünkü aldılar dersi o ders alındığı için mesela bunu çoğu kimse bilmez bu olayı hmm. ilk kez belki de birçok kardeşimiz duymuştur çünkü siyer kitaplarında bile kıyıda köşede kalmış bir bilgidir böyle bir mesele karşılık bulmadığı için bir vakıa olarak bile zikredilmez ders çıkarıldığı için aynı olay tekerür etmiyor hmm. peki buradan biz almaz mıyız bazı dersleri Bekir kardeşim valla almazsak vay ki vay bize kim olursa olsun şu anda biz bir şey duyduğumuzda mümin tavrı nedir bizim anında hüsnü zan beslemek ve anında o noktada yok deyip kapatmak öyle bir merak edip de kimsenin özel hayatına mahremiyetine ait şeyleri niye ben hafızamda tutayım kendimi kirleteyim ya? Ben ne, yap, ne yapacağım yani ama insanda o meyil var insan özel hayata karşı bir ilgi duyar yani ama netice itibariyle mümin tavrı o tavırdır ki asla bir başkasının mahremiyetine girmemek gördüğü anda da o noktada da hüsnü zambesledik. — hocam şimdi birinin kaseti düşmüş, video görüntüsü gizli görüntüsü düşmüş değil Twitter'da sosyal medyada anında en başa yerleşir o. — İşte yani eğer anlasaydık anladım. vallahi izlemezdik, Kimse dönüp bakmazdı, bakmazdı. çünkü bana ne ya? Bana ne? O gizli kapılar ardında yapılmış bir şeyi ben niye kendimi ifşa edeyim? Ya. Niye kendimi bu meseleye şey yapayım? Ama bu çağın bir ismi de teberrüçtür. Teberrüç ne? İfşa. Mahremiyetin zedelenme çağıdır. Biz kendimizi cahiliyenin bir adetidir. Bu teberrüt bundan uzak tutmak durumundayız. Yazıklar olsun yıllarca ya. o magazin programlarını bu millete izletenlere ya, işte. Ya, en, ya, en özeline ya, girdik, ya. gizli kamerayı gördük, hanımını gördük, çocuğunu gördük, onunla bununla kavga ederken gördük deyip deyip milleti gizli gizli çekip milleti izletenler de baktığın zaman ya biz bunu öyle şey izlemiyoruz ki. Biz öyle vakit geçsin diye dediğin şey aslında orada bir günahı Hı şey yapıyor masumlaştırıyor tabii, tabii, tabii, milletin tabii, tabii, nezdinde tabii. yani ve sarsılıyor o ahlaki tabii. şeyler yani, sarsılıyor neleri diyor. yıkıyor senin içinde sen yıkıyor. farkında yani, değilsin yani. İslam toplumunun şu anda oluşmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi budur evet. bakın dehşet bir şey anlatacağım şu anda Bekir kardeşim yani bizi bir sarsın bu olay ki kendimize getirsin Ömer radıyallahu an Allah kendisinden ebeden razı olsun gerçek bir halife yatmayan adam niye yatmıyor biz yatmayalım ki ümmeti Muhammed yatsın diye yatmıyor. Öyle birisi geceleri Medine'de dolaşıyor. Bakıyor ki bir evden çok böyle olumsuz kötü sesler geliyor. Seslerin ne olduğu belli. Hemen celalli bir biçimde geliyor şeye yerine Ali radıyallahu da orada. Askerlerine diyor ki falanca evde zina yapıldığına dair şeyler duydum. Gidin diyor onları tutuklayın getirin. Ali radıyallahu an o anda duruyor diyor ki Hazreti Ömer'e dur diyor. Dur. Senin ne işin var onun bunun kapalı kapılar ardındaki günahıyla? Ne işin var? İfşa etmemişler. Reklamını yapmamışlar. Sen böyle bir şeyden dolayı ceza veremezsin. Biz Resulullah'tan bunu öğrenmedik. Ömer eğer o evin sahiplerinin isimlerini ifşa etseydin vallahi sana iftira haddi uygulansın diye bir talepte bulunurdum. Çünkü dört tane şahidin olmayana kadar bunu konuşmak bunu ifşa etmek caiz değildir. Evet. Ömer bu işte. Ve anında duruyor. Ömer zaten hak karşısında konuşur mu? Onun bir ismi de el vakgaf indel haktır. Hak karşısında durur. Asla ileri gitmez ve orada duruyor. E şimdi bu olaylar bizi sarsmayacak mı Allah aşkına yani? Bizi sarsmayacak mı? Bizi kendimize getirmeyecek mi? Birisi birinin özel hayatına dair bilgiler bize ulaştırdığında aman kardeşim benden uzak git demeyecek miyiz? Ben birini gördüm birisiyle tanıdığımda birisi. Gözümü yumar çıkar giderim. Mümin tavrı budur ve hüsnü zam besterim ya hanımı olabilir belki de kız kardeşidir, halasıdır, teyzesidir ya olmazsa süt kardeşidir. Onu benim Müslüman kardeşlerim de tevil ediyorlar ama evet. onlar da diyorlar ki ben gördüm kardeşim Allah Resulü'ne buyurur elinizle düzeltebiliyorsunuz elinizle müdahil olacağız diyor. Tabii. Neyi düzelttin peki Neyi düzelttin? yoksa i̇yice, ifşam ettin fahş mı ettin? İyice yıktın iyice bazı şeyleri onarılmaz bir hale getirdin evet. onun için bireysel şahsi günahların ifşası ve bu günahlara ait bazı şeylerin dedikoduya dönüşüp ağızlarda sakız yapılması ifk hadisesinde bize öğretilen ahlaka ters ne olur bunlardan ders çıkaralım da bazı şeyler biraz daha dünyamızda yerli yerine oturmuş olsun. Evet. Evet. Sahabe buradan inen ayetlerden gerekli dersleri çıkarıyor. Aldılar işte Hı -hı. yani Maria anamızın o örneği çok Hı -hı. güzel bir örnektir. İkinci bir kez isbahata. daha böyle bir şey yaşanmıyor Medine'de. Cüveyriye annemiz validemiz bu gazveden sonra hücre-i saadete geliyor. Evet şimdi geliyor Cüveyriye Hı -hı. anamız kim? Kabilenin reisinin kızı yani Hı -hı. neticede bugünkü ifadeyle konuşsak işte kraliçe gibi yani. Evet. Beyi öldürülmüş ama o esirler arasında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir taleple geliyor diyor ki ya Resulallah bana diyor biraz para ver fidye olarak bir başka sahabinin payına düşmüş çünkü ben payımı ödeyeyim özgürlüğümü azatlığımı almış olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tamam veririm diyor ama benim sana bir başka teklifim var daha hayırlı bir teklif nedir diyor benimle evlen diyor tamam diyor hemen Cevriye anamız için zaten böyle bir teklifin düğün bayramı onun için ve o anda Güveyri annemiz bu tarz şeyleri konuşurken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le babası kızının işte fidyesini ödeme adına önüne katmış bazı develeri almış gelmiş hmm. getirirken o develerden iki tanesi çok hoşuna gitmiş ya bu iki teveyi vermeyin Muhammed'e <gülüyor> onu köşeye bir yere saklamış diğerlerini getiriyor. İnsan işte kızı bile olsa. Aynı şekilde ya. değişen bir şey yok. Evet. Allah Rasulü'nün huzuruna geliyor Haris bin Ebidrar Diyor ki ya Rasulallah ben diyor kızımın fidyesini ödemek istiyorum diyor. E sor bakalım diyor kızın gelmek istiyor mu? Kızına soruyor diyor ki sen burada mı kalacaksın? Diyor. Valla diyor baba ben Müslüman olacağım ve Resulullah ile evleneceğim diyor. Yani Cüveyri anamız kendisi imanı bir kere şey yapmış orada. Hmm. Israr ediyor Haris işte bak diyor develer getirdim şudur budur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki tanesini de orada gizledin ama diyor. <Gülüyor> Vallahi diyor bunu benden başka kimse bilmiyordu benim az bir şey gönlümde şüphe kalmıştı bu sözünle ben artık şehadet ediyorum ki sen Allah'ın Resulüsün diyor ve şehadet ediyor o da Müslüman oluyor o Müslüman oluyor Efendimiz babasından kızını istiyor 400 dirhem mihir de vererek Cüveni anamızı nikah altına alıyor şimdi asıl mesele ortaya çıkıyor Sahabe diyor ki ya Cüveyriye Müslüman oldu, babası Müslüman oldu, Cüveyriye Resulullah hanımı oldu. Biz nasıl Cüveyriye'nin işte akrabalarını esir olarak tutarız? Tutuyorlar bütün esirleri bila bedel azat ediyorlar. Hmm. Azat edilen her esirde o ikramı gördüğü için Müslüman oluyor. Ayşe anamız diyor ki öyle bir hayırlı kadındı ki imanıyla ve evliliğiyle yüzlerce insanın imanına vesile oldu. Onun gelişi arkasından kabilenin tamamını getirmiş oldu ve o eve öyle bir halde girdi ki Cüveriye anamız bambaşka güzellikleri işte kendisinde ortaya çıkardı. Evet. O Biri Maune'de anlattığınız o zaman henüz dediniz tevmüm ayetleri inmemiş, nasıl evet. yapılacağını bilmiyoruz. Bu esnada iniyor ama i̇niyor. değil mi? Tam bu dönemde yine de gerdanlık meselesi. Yine orada. Yani orada biraz ihtilaf var siyer ha -ha. kaynaklarında. Ha -ha. Bu seriyede mi başka bir seriyede mi? Ama çok büyük ihtimalle bu seriyede Ayşe anamız gerdanlığını bulup geliyor ya. Hı -hı. Şimdi sefer devam ediyor, Hı -hı. bir yere geliyor yine gerdanlığını düşürüyor yine gerdanlığını aramaya başlıyor ama bu sefer diyor ki bekleyin beni diyor bak hmm. sakın gitmeyin diyor. Ordu da bekliyor bir namaz vakti giriyor namaz vakti girmiş İnsanlar abdest alacaklar konaklanan yerde su yok. Ebu Bekir radıyallahu anh çıldırmış böyle kızmış geliyor kızına bağırıyor diyor ki ya senin bu gerdanlığının yüzünden bu kadar insan bekliyor. Ne yapacaksın bu gerdanlığı? Bırak diyor gidelim işte falan diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemiyor Efendimiz diyor ki dur arasında neyse aranıp bulunuyor. Tam bir virgül <gülüyor> hocam hani ilk programda hocam bir şey söylemişti <gülüyor> hatırlıyor musunuz? Dostlar? Dedi ki onlar da insan, insan. Tabii, tabii, tabii. Onlar insan ama bizim gibi insanlar değil. Bakın aynı bu zamanın tavrı gibi hanım bir şey kaybetmiş arıyor dışarıda orada gibi misafirler bekliyor diyelim. Tabii. Adam çıldırmış geliyor diyor. Ne <gülüyor> kertandı gel benimle. Aynı bizim gibi. Aynı, biraz. Aynen öyle ya. Yani. İnsani özellikleri Mesela bakın yani unutturmayalım e, bu kaldığımız tamam, yeri amca üç tane sahabi efendimiz iftiraya karıştı ya insan ya evet. insan yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela onlara kızmadı sonra Hı -hı. hat uygulandı tamam bitti Hı -hı. gitti yani bir daha dönüp mesele, bir daha yani dönüp kaşır, kaşır, o o kaşır. şey ortaya çıkmadı ama Safvan için sözler duyulduğunda ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum dedi. Saffan öyle girdi tarihe. Allah Resulü onu tespit etti zaten. Şey bölmüştüm hocam. Hz. <gülüyor> Öbekir geliyor kızıyor Ayşe kızıyor, annemiz. Ayşe annemiz da... arıyor yani o gerdanlık onun hmm. için önemli çünkü. Hmm. Tabii saatler geçince orduda abdest alacak Nisa suresinin 43. ayeti bu mesele hakkında iniyor ve teyemmüm meselesi böylelikle Müslümanların gündemine giriyor. Evet. Sahabe ne yapıyor biliyor musunuz? Asıl ondan sonra söylenmiş. Şimdi kızmış ya Hazreti Ebubekir. Geliyor diyorlar ki ey Ebubekir ailesi siz nasıl güzel bir ailesiniz ya. Yaptığınız her iş hayıra vesile oluyor. Gerdanlığı kaybedersiniz, hayır olur orduyu alı koyarsınız hayır olur şunu yaparsınız hayır olur yaptığınız her iş hayır olur allah o hayrı oluşturmak için bazen böyle ufak ufak imtihanlar yaşatır hı hı. işte. İfki hadisesinde hı hı. olduğu gibi burada olduğu gibi. Dolayısıyla Nisan suresinin 43. ayetinin sebebi nüzul olarak gösterilen hadisede böyle bir hadise. Son bir soru, son bir konu onu da anlatalım. İtenim bu müsteşriklerin diline doladıkları Zeynep binti Cahş annemizin evliliği ile alakalı. Evet. Ee, o kadar çok konuşuldu, o kadar çok yani. fitne öğretildi. hala da bununla ilgili fikir beyan edip küstahça konuşan insanlar var. Bir açık Keşke böyle biraz zaman olsa Uzun olsaydı biz şöyle bir konuyu konuşsaydık sadece Allah Resulü'nün evlilikleri. Evet. Çünkü o evliliklerin her biri inanılmaz bir ders aslında. Bir kere şunu çok iyi bilirim yani biz buna bir özgüvenimiz olsun Müslümanlar olarak Hı. başkalarıyla bizim işimiz yok zaten bu evliliklerin her birinde gerçekten o kadar güzel mesajlar ve önemli mesajlar var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok evliliğini Allah'ın direktifiyle yapıyor. Evet. Bu Zeynep hı. validemizin evliliği de öyledir. Sizin Efendimiz ve selam'ın evlilikleri üzerine yazdığınız müstakil bir eser var mı? Yok ama ben onu sahabe ikliminde annelerimizi yazdığım bölümlerde yazdım. Oradan okuyabilirsiniz ama arkadaşlar. Ama evliliklerle ilgili yaptığım dersler var. Onlar Siyer TV'de var. Onları hı hı. dinleyebilirler hı hı. Oradan kardeşlerimiz. Oradan takip edebilirsiniz Aynı. dostlar. Siyer yayınları ve Siyer TV. Şimdi orada Zeynep validemizi Efendimiz bilmiyor değil. Kim Zeynep validemiz? Halasının kızı. Hı hı. Dolayısıyla sürekli birbirlerini biliyorlar. Annemizin Allah Rasulü'nde gönlü var diyor ki ya keşke böyle bir şey olsa ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona talip olsun diye bekliyor. Kaç yıl bekliyor? 31, 32, 33 yaşına kadar. Bu yaş o günkü şartlarda çok, çok ileri bir ediyoruz. yaş evet. yani o günkü şartları göz ardı etmemek evet. gerekiyor. Anamız halen umutla bekliyor. Allah Resulü de bir gün geliyor. Anamızda bir sevinç geldi Her diyor. Herhalde isteyecekti. İstiyor ama kime? Ya. Kendi evlatlığı olan Zeyd bin Harise'ye. Annemiz tamamlıyor kabul ediyor. Yani orada yapacak bir şey yok çünkü isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük bir imtihan bu gerçekten ama yürümüyor o evlilik. Efendimiz ne kadar zorluyorsa yürümüyor. Zeyd'e bir şeyler söylüyor olmuyor, Zeynep Validemize söylüyor olmuyor. 1 yıl mı 2 yıl mı ne sürüyor? 1 ee, kadar evet. yani çok uzun bir evlilik olmuyor. Hı hı. Allah Resulü ne yapıyorsa olmuyor. Sonra zaten ayetler meseleye müdahale ediyor. Neden? Çünkü onların üzerinden bir hukuk düzenlenecek. Evlatlık hukuku düzenlenecek. Cahiliyede yaygın olan bir mesele Adet. ortadan kaldırılacak. Hı hı. Yani kurban nesil dedik ya evet. yani o söz unutulmasın Aynen yani onlara Allah bazı bedenleri ödetiyor ki sonradan gelenlere bazı şeylerin hükümleri daha net olarak anlaşılmış olsun. Bu noktada o ayetler inince Zeyd boşalıyor hanımını hı hı. ve Zeyd bin Haris'e boşadıktan sonra Zeynep validemizi Allah nikahlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Zaten ayetleri okuduğumuzda bunu göreceğiz. Ayşe annemiz iki tane önemli şey söylüyor bunlardan bir tanesi şu çok ağır geldi bu hüküm efendimize eğer Resulullah Kur'an'dan bir şey gizleseydi inanın ki bunu gizlerdi ama gizleme diye bir şey yok mecburen söyledi ayetlerde zaten öyle uyardı peygamberi evet. münafıklara bakma ne konuşurlarsa konuşsunlar o münafıklar sadece Medine'deki münafıklar değil 21. asrın münafıklarına da bakma diyor aslında oradan bize bir şey var aa yüzünüz kızarmasın bu noktalarda sakın ha Allah Resulü'nün yaptığı bu evliliklerden dolayı bu noktadaki adım attığı adımlardan dolayı öyle hıkmık etmeyin çekineceğiniz bir şey Yok çok rahat bir biçimde bu meseleleri insanların anlayabileceği şekilde anlatabilirsiniz. Çünkü ortada çok daha önemli meseleler var. Ayşe anamız işte bunu söylüyor. İkincisi çok daha önemli bir şey. Hepimizin nikahı yerde kıyıldı. Zeynep'in nikahı göklerde, göklerde kıyıldı diyor. Evet. Ve göklerde kıyılan bir nikahın sahibi oldu o anamız. Yani. Şimdi söz o anamızdan açılınca bir iki şey söylemek Lütfen durumundayız. Hocam. Bu anamız Ümmül Mesakin ne demek miskinlerin anası vefat ettikten sonra Ayşe anamız fark ediyor diğerleri de niye biliyor musunuz? Yaptığını reklam etmiyor kimse bilmiyor onun böyle bir özelliği olduğunu o el işleri yapıyor öyle bir mahareti var satıyor onları gelen paraya da saymadan infak ediyor. Medine'de onlarca dul kadın var onun elinden geçimini sağlayan, onlarca yetim çocuk var onun elinden bu noktada imkanlarını sağlayan çünkü o böyle birisi. Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Ömer'de bir sürü ganimet gelince bir işte çuvalın içerisine 12 hem bir ciddi mi bir rakam evet. böyle dolduruyor çuvala gönderiyor, eve getirilir getirilmez anamız şöyle bir bez atıyor onun üzerine, hiç görmüyor bile, saymıyor bile, elini de sok. daldırıyor elini ne geldiyse veriyor yanındaki hizmetliye al dağıt diyor. Hizmetli de üzülüyor biraz da bize kalsın diye ama işte en son birkaç şey 580 kaldırıp, kalıyor diye yazmıştınız aynen. kitabınızda. <gülüyor> o kadar böyle birisi o evet. anamız Allah kendisine ebeden razı olsun. Vefat ettiğinde onun arkasından ağlayanların üzerinden Ayşe anamız anlıyor ki böyle büyük bir hayrın sahibidir. Yani. Dolayısıyla el emeği göz nuru şimdi hanımlarımız öyle şeyler yaparak hayırlar yapıyorlar Allah o hayırlarını bereketlendirsin. Amin. Netice itibariyle yaptıkları her iş bilsinler ki Zeynep anamızın adımlarını izlemektir. Evet. Allah onların yolundan ayırmasın. O kadar etkilenmiştim ki ben ondan hocam o 12 bin dirhem geliyor dağıtılıyor. Ya. Hazreti Ömer biliyor onu dağıtacağını ekstradan ee, bir bin, bin dirhem daha, daha, daha gönderiyor. Onun da akıbeti ötekiler gibi oluyor ve orada şu duayı etmesi Zeynep annemizin. Allah'ım beni bir daha bu kadar parayla imtihat etme benim hani şeyi gönderme bir daha. Aynen. Gelmesin bana bu kadar ya. çok para diye ve gelmiyor da bir daha. Gelmiyor. Zaten vefat ettiğinde vefat odasına ediyorum. baktıklarında ne kalıyor? Ya. İki avuç arpa, Aynen. onun durduğu bir kap, bir taştan oyması şey. Tabak gibi bir şey, bir de el değirmeni. Başka Aynı. hiçbir şey yok. Kefen mevzunu bile yazmıştınız siz kitabınızda. Evet, evet. Diyor, eğer Ömer <gülüyor> bana bir kefen gönderirse ben onunla kefen Bunu da infak edin. Değil mi? Onu da Hiç infak Hiçbir şey edelim. kalmasın. Hiçbir şey kalmasın diyor benden geliyor. Maşallah. Ya. Örnek olsun. Evet. İnşallah. Örnek olsun. İnşallah. Örnek olsun. inşallah Teşekkür ederim hocam. Allah, Allah razı kabul olsun. Etsin. Yarın ne konuşacağız Allah ömür verirse? Yarın Hendek gazvesini konuşacağız. Hendek gazvesi çok önemli. İnşallah bütün detaylarıyla hocamız anlatmaya çalışacak bu program boyunca. Söylemek istediğiniz bir şey var mı Allah hocam? Allah kabul etsin. Amin, Allah inşallah. yar ve yardımcılar olsun. Bütün kardeşlerimizin seferleri mübarek olsun. Ramazanları coşkuyla geçsin. Amin, inşallah. Allah bizi bayrama güzelliklerle eriştirsin. Bir çifte bayram yaşatsın bize. Amin, Şu inşallah. musibet bir kalksın üzerimizden. Amin, inşallah. İnşallah o hasretini çektiğimiz güzelliklere yeniden erişmiş olan. Amin Hocam dedi ki Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz çıta yükselmeli dedi. Evet. Çıtayı yükseltmeli, sabit kalmamalı dedi. Bu çıta her anlamda yükselmeli. O Bedir gecesindeki 50.000 bin insanı arıyor açıkçası gözlerimiz. Lütfen sizler de etrafınıza duyurun ki izleyici çıtamızda yükselsin. Daha fazla insana ulaşalım. Yorum yapın diyorum. Göz yaşın pıt yazmışlar ya. Göz yaşın pıt ne? <gülüyor> Allah rızası için en azından bir çiçek koyun bir dua edin en azından bize ve lütfen yakınlarını bu yayınlardan haberdar edin ki onlar da istifade etsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum, Amin. ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Amin.